21. Ahirette cehennemden kurtulmak, yalnız Muhammed aleyhisselama tabi olanlara mahsustur. Dünyada yapılan hayrat ve hasenat, yani bütün iyilikler, bütün keşfler, bütün haller ve bütün ilmler, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, yolunda bulunmak şartıyla ahirette işe yarar. Yoksa, Allah Teala'nın peygamberine tabi olmayanların yaptığı her iyilik dünyada kalır ve ahiretin harab olmasına sebep olur. Yani iyilik şeklinde görünen birer istidraçtan başka bir şey olamaz.